Elhamdülillahi Rabbil Alameen Ve salatu ve selamu ala ve ala alihi Ya Allahu Ya Mu'in Ya Ennanu Ya Mannan Ya al Ya Gaffar Ya Rahim Ya Rahman Mevlana İmamir Rabbani Geçen haftaki derse meclisi olan satınlarda buyurdu ki, <gülüyor> Kral Geneldeğer Celle Celalini komşusudur buyurdu. Melliğe insan kalbinden daha yakın olan bir şey yoktur. Bundan dolayı size hangi kalp olursa olsun, ister müminle müslüman kalbi olsun, İsterse günahkar kalp olsun, incitmekten sizi sakındırıyorum. Kalp konusunda hassas olun. Çünkü insanın konuşusu günahkar bile olsa dünyada, hapı konuşun günahkar bile olsa onun cimariye edilmesi gerekiyor. Hak ve okultunun gülültülmesi gerekiyor. Öyleyse aman ha, aman ha bu kalp kırma konusunda hassas olun, dikkatli olun kalp kırmaktan sakınım duydum. Din-i Mibir İslam'da bir kaide vardır bir sultan, o da küfür ki en şehi günüşte, küfür ki onları Teala'ya inkar etmektir. Dinini din-i Mibir İslam'a sayıp söylemektir. Mevla'yı incitmenin en âlâsı Mevla'ya küfretmektir. Küfürden sonra, bu küfürden sonra Kalktırmak kadar daha korkunç ve dehşetli büyük bir günah yoktur buyuruldu. Küfür birinci sırada geliyor. Kafirlik ve gavurluk birinci sırada geliyor. ikinci sırada insan kalbi incitmek geliyor. <gülüyor> Bu niye böyle ulu Sultan? Çünkü Cenab-ı Hak ya insanı en yakın, en kestirme yolundan ulaştıran insan kalbidir böyle giden en efendim sağlam yol, kalpten hareketle gidilen yolu duyurdu. Sultan'da öyle birer gün, vel kalp katvarya, bütün mahlukat var ya, vel kalp bütün var ya, hayvanat olsun ister cemaatat olsun, ister insanlar olsun hareketmez, vel kalp-ü Yaratılmış olan ne varsa, hepsi habidullahi subhanudur. Bunlar Mevla'nın, bunlar Mevla'nın kullarıdır, köleleridir. <gülüyor> Madem ki bunlara Cenab-ı Hakk'ın kudret ve öyleyse Mevla neye dekunduysa, o muhterendir, saygındır, onun onuru ve şerefi vardır. Öyleyse vaddatu vel nihânetu, vurmaz, Hakaretle unutmak, incitme, lihabdin, bir kula karşı, hakaret almış, efendim hareket, ister kimliğe olsun, ön konu bacak hareketi olsun, isterse bakışlar hainca olsun, isterse işte ee, sözde olsun, nasıl olursa olsun. Mevlami kumlarına karşı hakaret, takdir, evi bulmak, evi şahsı kim odur sayılsın bu, kim odur sayılsın bu türlü işler, bu türlü filmler Kâne-i Mütüb-i i̇zâ O Efendisi olan mutlaka <gülüyor> Eskiden dergâhlarda, tekkelerde, elbette zamanda bir adet vardı. Bir mürit eğer bu güneşleri müritte konuşacak olsa, hatta cemiyetin da genelinde dahi bir tarifler vardı, o da eğer bir tarifler sahip olan bir insan bir kelime konuşacağı zaman önce bir düşünürdü, önce bir düşünürdü, önce bir düşünürdü. Nerede kaldı böyle şişmek böyle, nerede kaldı böyle yara yara gitmek icabında, <Gülüyor> adam korktuk mu? önce konuştuğu kelimeyi düşünürdü benim kukullanacağım, kuru konuştuğum kelime kaç gram gelir? bu kelime karşımdaki zatı rencide eder mi etmez mi? hatıla zihninde kafasında bir vahşet oluşturur mu, oluşturmaz mı? haa ne zaman ki sendi karşıdan, mevladan ona bir icaza gelirdi onu söyle diye ondan sonra kelimeyi kullanıldı. mesela Derdeki birisine ben ben ben yak diyecek icrağında değil mi? Ben ben yak demezdi, yok derdiden, yak gelinisini kullanmayayım. Çünkü yakmak cehenneme hatıra getiriyor. Ben karşımdaki müslümanın zihnini, hatırını ateş ve yangınla meşgul edersen ona ruhuna büyük terkini veririm derdi. Şelef ona eziyet etme hakkı yoktur derdi. Öyleyse yapmak kelimesini kullanmıyor derdi. Derdi ki lambayı yapmayacağınla lambayı aydınlatır mısın derdi. Doktora gitti, muayene oldu. Doktor, doktor önce onun kalbini bir nesnederdi, onun kalbini bir tat ederdi, önce onunla bir sohbet ederdi. Seviyeli, kariyeri bir insanın, sıradan kariyeri seviyisi olmayan bir insana hal-hatır sorması onu, onu abat eder. O hoş geldin, sefa geldin, nasılsın, iyi misin, ne var ne yok ya, sen çoktan beri görmedin, ne var ne yok, işler nasıl gidiyor, çoluk çocuk işte falan, oğlunu evlendirdin mi, gözü eve mi, e, akırdaki hayvanların nasıl, tarlan mahsulün nasıl, dese, hasta bitti zaten ya, övdü bitti zaten. Ne Neticede ne, bu ne elinden şikayetim var derdi, doktor bey şu an işte ağrıyor Evet, e, Doktor bey onun muayene ederdi, ondan sonra hasta ona, şimdiki gibi olduğu gibi yani hasta da borcumuz veya cezamız da doktor bey, sanki orada bir cinayet işlenmiş, bir mahkeme kurulmuş ondan sonra, eee buna kanser kalistanist bir kelimeler, e, öyle değildi ya, Müşteri derdi ki ya, hasta derdi ki, efendim bizim şu ı maddiyiz ne teşekkür buyrulur derdi. Maddi teşekkürümüz nedir efendim derdi. Reküver yollu bir kelime kullanırdı. Doktora, durun efendim. Şükran-ı maddiyiz ne buyrulur efendim. Doktor, arı yüz milyon. Demezdir ya, efendim şükran-ı maddiyiz ne işte, buyrulur Takdir buyurmuşlar derdi, ben değilim ha derdi, ben değilim ha, öyle takdir buyurmuşlardır. Ya kim kimi tedavi ediyor Allah aşkına? Hasta doktora tedavi ediyor diyor, doktor hastayı tedavi ediyor. Dertleri ne? Aman ha, aman ha. Kullandığım bir kelimeyle karşısındaki insanın fatırı rencide olmasın. Dinliğe gönderildi, dinliğe gönderildi. Din niye gönderildi, 224 bin peygamber niye geldi, 104 kitap niye geldi, İnsan insan kalsın diye gönderildi, İnsan insanlıktan çıkıp da vahşete peygine benzemesin diye gönderildi, adam kelime hesabı yapıyor şimdi kalp kıran peyi iftihar ediyor, kalp kıranı senin havasından geçinmiyor ee kalp kıranı anda ''a hulam ben de fikirsem'' diye falan sebza duyuyor sen Amerika mısın sen ha? sen Rus musun peyişaf Dersin. sen Alman musun peyişi? ''Vallezine keferu yaka meftavana ve ehkulu neke nâftekum en'amu ve nâru meftallakum'' Bu kafirin içi yemek içmektir diyor. Bunların geri cehennem vefada diyor Cenab-ı Hak e. Sana böyle olmak yetişmiyor, bana böyle olmak yetişmiyor. Anma, ve anma, anne ve lakin, ne oluyorsa bu Mesra'nın arabesini bir Şahsen şimdiye kadar kimin talibini rencide ettiysen asla bir şey yapmamışsındır, o hatırlıyorum. Ama velayetin olay ki sözünden bir şey kırılmış ise eğer de kafandaşlı bir şeyle meşgul olduğundan dolayı eğer yani ona gerekli hareketi gösteremediğinden dolayı takılımı rencide ettiysen kardeşlerinden hakkım helal etsin. Allah Camii'nin duyurduğu gibi, ben bu dünyaya kalp gelmedim, gelmedin, gönül rencide etmeye gelmedin, anası da vardır. Yine de balda bir kudya sürdüğü ki, ''Tizaz sahat'ın muhabba, sakatat şöret'in Eğer muhabbet sağlamsa, sevgi sağlamsa, orada edeb şartı kalkar diyor. Ha, ben sana olan aşırı muhabbetimden dolayı, eğer, eğer kontrolden çıktıysan, kendini idare etmekten çıktıysan, o oh, hareketinden dolayı rencide olduysan, yoo, o rencide değil. Beni anladıysan, kalbin kırılmayacak. Sultan dedi ki evet, Vattar ve zıhaneti öyleyse, meclisin kullarına vurnak, onlar akar etmek, ey yaşa sultan, Mevlanın kulu, Mevlanın kölesi olan senden kim olursa kulel'in ya yapma kâne yûcib-ül-i izâ o Mevladâ bu hareket, bu hareket o kulu, o kölenin sahibi olan ee, -e -e efendisi de rencide edecektir e sen de ben de, Mevlanın kulu olduğunuza göre sen, ben seni rencide olsam birinci derecede seni, ondan sonra Ondan sonra senin sahibin olan Mevla Öğrenci olurum. İmam Azam Ebu Hanika, Rahim Allah-u Teala yolda giderken Nindar-ı Yehtiyar istenerek adama dokundu. Adam da sinirli birisiydik döndü, İmam Azam'ın yüzü, e, mübarek yüzüne bir tofak e, aşk etti. Bir tane vurdu, öyle vurdu ki, yani parmaklarım izleri çıktı. Rahim Azam Ebu Hanifedikana bana bak Bak ben yolda gidiyorum dedi, gidiyordum dedi. Elimde olmayacak dedi. Mingar iyi yapti an, elim sana da dedi. Dak bunu dedi, hesabını sana sormaya gücüm var dedi. Aynısıyla sana haksız yapmaz dedi. Gücümde hakkında var dedi. Ama yapmayacağım dedi. Yapmayacağım dedi. Bu bir, ikincisi, ya Allah-u Teala beni eğer cennete koyacak olsa koyduğu cennete bakacağım içeriyor diyor. Eğer sen oradaysan o cennete gireceğim. Sen orada yoksan o cennete girmeyeceksin. Diyeceksin ki ya Rabbi, bana dünyada ötekleten var ya onu da buraya koyarsan senin cennetine gireceksin. Adam bitti zaten adam erin, erin erin, zandırna gibi eridi bitti Ahmet İbn-i Hanbel Rahimallah Teala ve İmam-ı Malik'e Radıyallahu anh'lına Rahimallah Teala bunlar işkence gördüler hafıshanede ikisi de kendilerini işkence eden işkenceciyi dedi affettiler ondan sonra hakkımız sana helal olsun dediler hele Ahmet İbn-i dedi ki ben yarın ruh-i cezada mahşerde bana işkence eden iyanı ee, görmüş olduğunuz işkenceden dolayı omuz demir çıkmıştı. İmam-ı Mahmut yedir bayaklardan zaten acayip olmuştu. İmam-ı Hazret Ebu Hanife de gene herkese öyle. Yüzgün bir tane kırmat yedi. Netin Çele dedi ki ben hazminin huzurunda bana işkence eden adamdan davası olmayacağım dedi. Çünkü Cenab-ı Hak Celle ona Azat etmesine desil olacak bir şikayetle Cenab-ı Hak Celle e oluyor, meşgul etmeyeceğim dedi. Affet sen, ben mazgur lazım gelir ki buyurdu. Şimdi Amerikan mislerinin bir de seyrede seyrede öldürün onu, bitirin dişini bilmem ne. Babanca hep birinci sıralaşı mı şu an? Vurma, kırma, dökme, ondan sonra bu da ne akşını mı doldu? Allah Teala düştüğümüz bu kartalardan, kartalardan hepimizin masfını mahfuz eylesin. Anan, başka mesela وَرَبَّتُ اللّٰهُ مَا هُفْدِينَ Anana, babana, of bile de denediyor Cenab-ı Azzel-i Celaluhu. Nerede kaldı onlara sayıp söylemek vesaire. Hayat böyle şeriat bizim vermiyor. Gönnes İbn-i Hasan Rahîmallahu Teala, Anasının altını temizlerdi. Anasım altını temiz verdi. Süleyman ibn-i Halid dedi, Allah basılır ki ona, ya dedi, sen erkeksin dedi. Anam anam, ananın altını temiz al, ben sana para vereyim, sen verdiğin parayla bir hizmeti tut da, annenin altını o temizlisin buyurdu. Köhmeyaz rahimallahu teâlâ buyuruyor ki, Namık-ı Şehir-i Muzat-ı Tehmet ederdi, onun aferi var. Künas Teala buyurdu ki Anam beni çocukken diyor Bana etmek için başkasına razı gelmezdi diyor Anam diyor bana hizmet var diyor Bana hizmeti kimseye kaptırmazdı diyor Anam diyor bana diyor Karayla hizmeti tutmadı ki lan Şimdi anam bakarken diyor Maskesine anama hizmet etmesine razı vereceksin diyor Ana Ana kendi Şakir ki belki hüküseslerde o kötü bir adamı görüp de, yanık ve yanlış bir adamı görüp de kalbinde ve gönlünde ona karşı merhamet duymayan bir insanın hali ondan daha kötüdür buyuruyor. Eee <gülüyor> ne bu buradaki bu kurularda kibirlerdeydi? Yıkılmış bir garibanı görüyorsun, bir düşkünü görüyorsun peki. Ya arabanı taboluyorsun, ya parana, ya bilmem nefsine vesaire ona böyle tavuk gözü bakıyorsun. Senin de benim de halin var ya, o oh, oh, oh, senin hor ve afir gördüğün kişi var ya, ondan çok daha fena diyor. Şakır ki belli kutlis istedim. Mevlana kutlis istedim, bununla ayrılma, ayrılma. Gözün gönlün eğer gül ise, Gözün gönlün eğer gül sen gül pansın. gözün ve gönlün düşüncen eğer dikense sen diken ispansın. Sen var ya o zaman sen, sen var ya insan değilsin diyor, sen anamın külhanına, anamın ocağına pek atılan bir kodunsun, Burada mahkeme kuruluyor. Herkes kendisini göreceksin. Burası kimsenin ihanet kürsüsü değildir burası. tam kürsüsü değildir burası. Burada kaide, kural dönemiyor. Herkes ona ke göre kendisini peki mahkeme etsin. Davası da sensin. Davalı da sensin. Al nefsini karşına. Hadi tokat mı atacaksın ona. Atacaksın ona. Kendine kabanda mı çekeceksin, bıçak mı çekeceksin? Ne yap Herkesin verdiği kendisine dava olarak yeter. Peki, bir köle olan bir insana hatarır, köle olan bir insana hatarır. Eğer onun etenisine hatarır ise, he de maşel meldenmesi, olan maliye ameliyatini, umumi manada kesin kez, peki, gelceğe bakacak, geleceğe durumu durumunu alacak diyor. Eskiden savaşlarda esir olunan erkeklere köle deniyordu, kadınlara cariye deniyordu. O böyle de bir köleye hakaret, o keden sahip olan Müslüman hakaret olduğuna göre veya bir başka bir tabiyle evet. senin kişinin köpeğine bir hakaret bağırıp çağırmaz veya çocuk çocuğuna hakaret sana hakaret olduğuna göre e bütün mahlukat belki Allah'ın kölesi olduğuna göre ya mahlukata hakaret neyin nesi oluyor? Buhriyla İbn-i Şurada Kudüs'ün onun kedisi vardı. Kedisi de fark etti. Kediyi şey dışarı atacaktı, köklüğe atacaktı, atmadı. Dedi ki ben bunu köklüğe atarsam, köklüğe atarsan oradan gelip geçen insanlar o hayvanın kokusundan rencide olabilir, kalpleri kırılabilir dedi. Ve onlar ölmüş olan kedileri evlerin içerisine kuyu kazarak evin içerisine dert ederlerdi. İnsan kalbi kırılmasın, insan kalbi o kebi üçe çöplü atan insan hareketiyle de olmasın diye. Sultan Fazil cennet mekan savaştan dönüyor. Yorgun, argun. Ondan sonra bir geliyor böyle sanki. Savaş bu. Büyük bir susuzluk ona arız oldu. Bir ev gördüler yolda dedi ki gideyim şuradan dedi ki işte su ayran bir şey isteyeyim vurdu kapıya tık tık tık bir koca kari çıktı dedi ki selamunaleyküm aleyküm selam anacığım dedi biz dedi uzaktan geliyoruz dedi Sultanım dedi var mı bir su ayran bir şey ve tamam kadın bir tas ayran getirdi Sultan Fatih'e ama bir gemide bir tane saman çöpü attı yerde Sultan Fatih'e Sultan Fatih önce kırıldı böyle venci de oldu. Yani senden iyilik isteyene, böyle efendim yani üzerinde saman yüzen hayran mı diye vesaire. İçti, dedikide bir de böyle, o saman çöpünü böyle iteklil dediğiyle dedi, böyle, o şekilde içti işte ayranla. Dedi ki anacığım Allah razı olsun dedi, nimeciyim dedi, hamilme dedi. Ama dedi bir şeyi anlayamadım dedi, O saman çöpünü dedi, buraya nasıl koydun dedi. Sen devletin padişahına bu haklarak ile onu rencide etmeyi hiç düşünmedin dedi dedi ki padişahım padişahım dedi ya. onu ben tashten gördüm dedi niçin dedi ya. sen yoldan geliyorsun dedi terbisin dedi yoğun adını ana ana sen yoldan geliyorsun dedi gördünsün dedi Perdesin dedi ben eğer o saman tükünü oraya koymasaydım dedi sen bu bir tas ayını yükmeyince biliyordun dedi dokunabildi sana padişahım dedi saman tükü koydun nefesle de içesin diye bu insanların ne zarar olduğumuzu oldu bize tehdit bugün şimdi onlara da onların bırakmış olduğun mirasa sayıp söyle model değil mi? Osmanlı yaşadığı dinsizdir dinsizdir, dinsizdir şu budur reşat var esimler diyor reşat diye 11-11 kitap vardır ilk defa meşredildi o 700 yılıncı yazıldı İmam-ı Salih'i diye Şam-ı Şerif'e Salih'i Kabristanlılar orada yatıyorlar onun 10. cümle kadar müdine bahsine bakın, resul sallallahu aleyhi ve Mekre'ye ve Müdine'ye hizmet Cenab-ı Hak Gelle Yargı Meyvesi, her dünyada on millette adiz edilsin resul sallallahu aleyhi ve sellem. sallallahu aleyhi ve sellem olduğu bir etmek Öyle konuştuğun zaman daha kıvama gülüyor mu laflar? Hoca gene Türk şimik yaptı, Türk şimik yaptı falan filan şu budur. Öyle mi peki? Katkınmaktan nasıl gülüyor değil mi? Gene yani şimdi orada da, da gudu gudu gudu konuşuluyor. Ama bakın yani şunu itiraf ediyorum, şunu söylüyorum ben emanetçiyim, ben emanetçiyim. Ne oluyor bu insanlara peki? Ha? Ne oluyor ya? Eğer günah istiyorsan, meşguliyet istiyorsan senin günah sana yeter kardeşim. Sen niye baskısıyla uğraşıyorsun peki? Anla baş efendi, buradadır. 20 sene önce aynı şeyi bana da söyledi. Peki arkadaşlara da söyledi. Benle uğraştılar zamanında, seninle de uğraşacakları Ne yapayım peki? Konuşmayayım ben bunları peki. Söylemeyin peki, ne konuşacağım ben? Amerika insanı atacağım ben, atacağım ben size peki. Şurada kurulan bir ruhani meclis vardı, şunun kaderi ve kıymetinin ne demek olduğunu biliyorsunuz var ya topu ile sizi buradan kovarsan bitmezsiniz, bitmezsiniz. Saçımı sakalamıyorlarsınız, akşama kadar konuş vesaire dersiniz icatında. Bu kadar da mı insan bile vuracaktı yarın? Ama işte oluyor, ne yapalım? Yemek balık yerken bazen istemiyerek de 40 tane kür çık, Sakınıyor. İlla birisi de öyle sanki, birbirinden mayasır mı oradayım, illa sıka çeker. Ne güzel diyor diyor. Bu çeşit insan vardır diyor. Bir enbiyah vardır, halleri bellidir diye. Bir de efendim vardır, onların da halleri bellidir. Bir de yılan gibi, akret gibi sokan cinizler var. İşi gücü, sokmak gibi, ısırmak diyor. Sen daha dünyaya gelmeden, senin var ya, senin raporların geldi geldi, haberin olsun. Ama, ama, sanki yani canın yanmasın diye bak şurada ne etek sarf ediliyor. Neler söyleniyor Tekin'e? Resul-i ne güzel bu. Ben sizin eteklerinize nasıl diyorum diyor. Ateşe düşmeyesiniz diye, cehenneme gitmeyesiniz diye. Siz illa da elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz diyor. Böyle mi olmak gerekirdi Tekin? Maşehirime Sultan Fatih Bey ayranma avrana sana kılık koyan kadıncağız. valişahın bir de ismiyesin diyor, dokunu sana diyor. Valişah diye ki a geliyor kadınlar senin bir şey teklif eder kadın, gönlünü masal alabilirim teklifi. Devlet başkanı mı valişah düşünen bir millet, gönlü rencide olmasın diye türlü türlü titreyen bir millet. İmza adımda o zaman koymasaydı belki parti diyecekti ki Belki diyecekti ki o, bu kadın elinden de yani bir ayran içtik işte bir hasta olduk vesaire falan 34 NBF 72 34 NBF 72 34 VM 1520 kalktırmaktan dağıtıyoruz değil mi? Arabanı uykusuz yere bırakıyorsun oradaki adam saygı söylüyor şu an biliyor musun? Doğru görevlerine masmas! Ama şeklet ne oluyor? Peki. Ennezihü ve nâlikâle bî fiyâki Peki ya Cenâb-ı Celle Celâlu'ya bu olursa durum nedir? Peki. Öyleyse fedâ yutasar kâfutî hâlkihi Cenâb-ı Celle Celâlu'nun hakkında kesinlikle yeti kullanılamaz ne, olurum, peki, ne olursa olsun, ne olursa olsun, ne olursa olsun, ne olursa olsun dedi As-arıkta bunlamaz illa bil-kabir-l-lazî ne kadar güzel etliyorsa aha asadar İslam-ı Şüleyk'e İl-Allah-u Teala sofraya oturdu, yiyecekti Baktı ki Efendimiz bu sofranın üstüne bir karımıza geliyor böyle Hayvan birşey alıyor, tuttu neyse hayvanı aldı eline, e, bıraktı yere Hayvan gerisini geri gitmeye başladı. Hayvanı takip ettim şurayı. Üfkel-i Sevinr'in da aynı, aynı hadiseyle o yaşadı. Allah'a gidip hayvan yuvasından da üç kilometre karıncanın peşinden gitti. Karınca da, e, bu akıllı bir hayvan demek ki, Odan zıvır zıvır gidiyor, yani yuvasını gösterecek şey ya, süpüyanı seviyor. Namış sürekli, namış sürekli 3 kilometre diyor, peşinden gittim karınca mı diyor? Karınca geldiği yuvasının başına diyor, battıma da diyor tamam yuvasına gidiyor. Burası yuva mı diyor? Yuva süpüyanı sever, inanırlar da da. Ondan sonra her gün diyor, 100 kilometre yol yürüdüğünü diyor, karıncanın diyor yuvasının etrafına un um bırakmak için. Karınca geldi. Karınca gönlü, aradan da bastın gidiyorsun peki, çediyi ezdin peki, veya bir tavuğu horoz ezdin icabında, veya ot abdestini sıvra vurdun mesela, olur böyle şeyler, davan mesela, karınca sen bir ibret al, karınca bir işaret al, karınca'nın oku oku, karınca'nın gönlü ki bu kadar muhterense, ya insan gönlü ne oluyor? Kim <gülüyor> cennet var ya? Eczatları bir cemiyette üç kususu varsa o cemiyette huzur vardır. Orada yaşayacaklardır. Bir toplumda, bir cemiyette, bir cemaatta merhamet varsa, varsa, varsa, varsa, merhamet varsa, hürmet varsa iş tamamdır. Merhamet varsa, merhamet varsa, hürmet varsa iş tamamdır. Merhamet varsa, merhamet varsa, hürmet varsa o cemiyette yaşanır. Cennete girmek için yani ölmeye de gerek yok yani. Ne olalım durdu cennet de burada, cehennem de burada. Ahiretteki cennetken ki cehenneme imanımız tamdır eyvallah. Ama cennetin ne olduğunu anlamak istiyorsan aha yaşarsın İslamiyet'i ki dünyadaki cennet bu kadar güzelse ya oradaki cennet ne kadar güzeldir. Mevlana'nın duyduğu gibi, Musa da sende, Firavun da sende, sen hem Musa'sın hem Firavun'sun diyor. Eğer bıraktın bu işleri, Firavun gibi ezdin, ne bileyim çizdin, kırdın, döktün, kafana ne geliyorsa onu yaktın, sen Firavun'sun, en büyük Firavun sensin diyor. Aa olmadı, Muhammed Mustafa'sa ve Seher'in yaptığı gibi yaktın, sen Musa'sın diyor, en büyük Musa sensin, en büyük Firavun sensin diyor. Şimdi psikoloji nasıl söyleyecek Vay be, ne muazzam tespit yaptan vs. Sen ne diyorsun hemşerim ya? Ne diyorsun ya? Şu markete, şu bazı bir bak burada ne güzeller var. olarak kim oluyor Mevlânem yanında, veya Mevlânem dostları yanında? İnne öyleyse bir dahilim. Tamam, doktor ve hizmetimiz vardır ama lütfen o konuda abartmayalım, tamam mı? Yani herkesin kadir ve kıymeti ne, ne kadar ise o kadar da kalsın. Mevlana Şibri Kudyası'yı doktor getirde hastaydı. Adam geldi gelir gelmez Mevlana Şibri Kudyası'yı ona baktı bağız etmeye. Adam daha hiçbir şeyden öde çekti gitti. Dediler ki, ne oldu, ne sığa? Yahu dedi ben geldim buraya da onu tedavi etmedi nereden hastaymışım dedi. O da bir tedavi etti dedi. Ben, ben ne yapacağım ben dedi. İmam Muhammed'e efendim e, bir su doktor getirdiler. E, i̇şte şu dur budur böyle bir işte muhaseye yaptılar. İmam Muhammed bir şeyler söyledi. Adam çıkarken dedi ki, dederken nasıl buldun İmam Muhammed'i? İmam Muhammed'in sözlerini nasıl bildi ki? Bazı mütevkinin, bazı insanlar müteahhirin dedi. Bizden denen gibi insanların, büyüklerin, atalarının çişleri bizim sözümüzden daha hayırlı dedi. İnan Muhammed anlat da onu konuştun dedi. Vay ne dedi. Bak nasıl gönül yapıyorlar görüyor musun? <gülüyor> Deyin de öyleyse biz daha muhakkak hiçbir zaman... Sevgi hiçbir zaman böyle de saygısızlığa, <gülüyor> insanı yani e, pastan götürmemeli insan hareketlerine sahip olmalı, sahip olmalı. Bakın, hususi mekanlar vardır, hususi zamanlar vardır. Hususi mekanda, hususi zamanlarda işlenen günah da, sevap da sahip tamamen mekanlardan çok daha farklı muamele görür. Adı sokakta Allah göstermesin, bir yanlış yaparsın, tamam diyelim, bir günah aldık icazında. Ama o yanlış burada yapıldığı zaman o üçe beşe katlar. o üçe beşe katlar. Burada mesela yeni bir günah işlersin maazallah Mekke-i Mükerreme'de müdine-i Mükerreme'de aynı şeyi yaparsın yüz bin kat daha fazla manada görürsün. Hem şerbabında babında hem hayır babında. Eee ama burada gözlerimize neler çarpıyor neler? Neler çarpıyor neler? Neler neler neler? Ama hani ya biz kovada olsun diye çeşitlerine sonra kovasıymıştık. Bekledik kök gününden sonra doldu diye kalırdı kovayı. Meğer kovanın diliyor. Diye mi asla hesaplar da dengeler üzerinde kurulmuş bu. Hastaneye gidiyorsun kan tahlimi istiyorlar, büyük antep tahlimi istiyorlar, yok kan elektrolar diyorlar besi istiyorlar, diye besi istiyorlar. Oradaki en ufak peki oynamalar peki, hatta oradaki mesela alioanlara, atioanlara, kromositleri, lakositleri sayıyorlar, hep hep peki. Dünya hesapları var, buna bir ince gidiyor peki. Ahilletbildin peki ne oldu? Bonası mı oldu? Birisi böyle çekecek, topunu böyle çekecek mesela, Bunun trafiği yok mu ya? İmad-ı Rabbani Kudlicisi Ruhu bir saat bir ilim meclisinde bulunmak, bir saat bir ilim meclisinde bulunmak, bir saat bir ilim sohbet magasında bulunmak, 40 kerreye, her kerresine 40 gün çilehaneye girip, çilehaneye girip tesbih çekmekten çok daha üstündür diyor. Bu söz, bu söz kıyamete kadar bizzana beceri gerektirir. Neyi gördü insan? Bir saat küreye geliyorsun, vaazla sohbet dinliyorsun. Ve bu taraftan belki o e, her keremesi günden 40 kere bir çilehaneye dedi tarikat dersi ya. Sultan diyor ki olmadı, olmadı. Ya, ya ne oldu peki? O bir saattekinin sohbeti var ya onu dinlemem gerektirdi. Sen tarikat dersine meşgulsun diyor. Resul-Ekkah bilim zikreden üstündür diyor. İmam-ı Şafi Hafeza Eul'e ayakta İsra'yla e, peki İslami'ye fikir kömrü bilimdir, bilim. Bilimdir, bilim. Üzgür değil, zikret değil. Veya yeneke suyit, cihadedik değil, mamastın orkut değil. Çünkü hepsi dinle tabidir. Hepsi dinle tabidir. Hepsi dinle tabidir peki. Bilim o kadar muhteremdir. Bilim o kadar peki. Yani şerefli bir meslektir. Tümad-ı Kaparani'nin yuvayetine göre Resul-i Ekrem s.a.v. dedi ki erken cennete girecek hoca, en son cennete girecek. Hoca diyecek ki Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi benim yetiştirdiklerin talebelerimden önce ben içeriye girdi. Benim mülüklerimden önce içeriye gelip bıraktım en son Allah'ım. Allah, Allah bu ne iştir diye hoca istisade bulunacak. Mevlâ'dan bunu izah diyecek. Cenab-ı Hakk'a hoca. Senkini onay veriyorsan, senkine yarabbi havu içeri koyuyorsan, ben onu bir kere koyacağım. Hocanın bize vermediği, hocanın onay vermediği insana senin onay vermediği bence koymayacağım. Bunu Allah söyleyecek, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Şimdi ha, ne hocası, ne şeyi vesaire, ne hürmeti, ne saygısı, bitti bunlar, bitti, bitti. Bu da var ya, neler var neler Meşayıf'ın intikarıdan, sormayın gitsin. Ahmet'i gönende, Mehmet efendi Allah kanı kanı rahmet eylesin. Derdi ki, saatin zinciri biten dilitince eylemez tıktın, kaptiler hunu gelince, ruha derler cık cık. Hak da kulluk zira ahirette, ahirete dinlemezler, hı <gülüyor> hı Saatin zinciri bitince eylemez pek büyük. Vaktiler burnu gelince ruh haberler çift çift. Hakka kulluk eyle zira olur? فَنَا شَكْلِ olan, الَّذِيهِ الْنَالِكِ عَلَيْتُ اللّٰهِ اَلْيُطْلَاكِ Allah'ın mahlukatı hakkında tasarruf da bulunamaz اِلَّا بِالْكَبِرِ الَّذِي اَمَرَدِهِ Mevla ne kadar miktar mahlukuna dokunun derse o kadar. Bu kötü bir kaide vardır. Eğer Müslüman asker düşmanla savaşıyorsa Genelde o düşman askerine müdahale ettiği kadar müdahale eder. Ötesini yapamazsın sen. Öldü mü diyelim mesela? Düşman asker varsa öldü mü? Öldü. Tamam iş bitmiştir. Ondan sonra vay kavur oldu Vay şu değil de adamın gözüne veyamasın, bunu geçemezsin, kulağını koparamazsın. Nerede sana, ne kadar müdahale ettiyse aha oraya kadar. İnsanın üzerinde ha benim üzerinde alda var. Ben kanun tanırım ama eyle küfrün kanunu yoktur. La yerkubun eti mukminin illallah. Dümdü Cenab-ı Hakk'ın yeminlerine kanmayın. Bunların sizinle yaptıkları <gülüyor> antlaşmalara da inanmayın. Ha yakın antlaşmayı ama yani elinizi kılıcın konusundan çekmeyin diyor Cenab-ı Hakk'ın. Niye? O kendi mefsini filak görmüştür. O kendi üzerinde dedi ki Allah kabul etmediğinden ne yapacak ne edecek böyle olmaz diyor Cenab-ı Hakk'a gelmedi. Ama siz öyle değilsiniz diyor. 1985'te buraya bir Fransız geldi. Çanakkale Savaşı'nda bu istihbaratçıydı, istihbarat komiseriydi. Onunla konuşan Fransız konuşan arkadaş ona bir soru söz dedi ki Komutanım dedi, siz işte 1915'lerde vesaire geldiniz Çanakkale Savaşı'nda bize karı savaştınız. Bu bir hatıra var mı dedi. Çok dedi. Sen aldın mısın dedi. Dedi ki bizim de bir Fransız askerini çok ağır yere aldı sizin ecdadımızdan dedi. Adam dedi tam boşanırken koluna dönmüşlere sandalyeye sandalye düşeceği yere kadar gitmeye çalışırken dedi önüne bir de orada bir hendek çıktı dedi. Hebeğin içerisinde sizden de birisi vurulmuş dedi, kan başanıyor ve artık ölecek dedi. Bir an dedi, öyle göz göze geldiler dedi, yani artık o ana bakıyor, o ana bakıyor, el ve dağlar gibi. Sizin dedeniz dedi, hem içerisinde, hangi revan içerisinde, bizimkisi de artık bitti bitti, düşü düşe dedi. O an dedi, sizin dedeniz olan dedi, Osmanlı askeri dedi, sağ elini cebine getirdi zar zor, cebinden dedi, bir şey çıkartmaya çalışıyor. Bizim dedi Fransız dedi, zannetti ki bu Osmanlı Asperi silahını çekecek beni vuracak. <gülüyor> Halbuki öyle yapmadı. Sizin de verir olan zat dedi, cebinden zar dördü gazı ben çıkarttı dedi ki al şunu dedi yaramazlar dedi, ben de ölüyorum sen yaşayın, <gülüyor> Oraya kadar diyorlar, din oraya kadar diyor. Vuramazsın Vuramaz, öldüremezsin diyor peki. Asıl bu sefer yani bu muamele karşısında adam öldü bitti, mergüden gitmedi de daha Şu muamele karşısında öldü bitti de. Bu insanlar bana vatan bıraktı, vatan. Ben bugün de satıyorum dedi. Bunun hesabının intikamı çok kene olacaktır, Allah göstermesin diye. rahim, rahman isimler ama Allah bir de müntekin ismi var. Se inne uleyse bi dahilim fil izayim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun meydanını peki mütale et dediği kadar eğer mütale yaparsan bu kasttaki insana eziyet değil de diyor. Kaluva, kaluva intisalu emrillahi illebi emrillahi teâlâ. Bu var ya Cenab-ı Hakk'ın emrini dinlemekte, o kadar. Ben, dan sadece Rabbimi girmedim. Rabbim vur derse vururum, kür derse kırarım, dikkat eder. Peygamber Rabbani Kul diyor ki, hiçbir amelime, amelime güvenmiyor. fakat bir amelim var ki ona çok güveniyorum diyor. İnşallah o amelim diyor, beni diyor yani yüzü mahvedecektir diyor. Neden diyor o diyorlar? Diyor ki ben Allah arasında düşman olanlara çok şiddet düşmanım diyor. ''Rabbime ve Muhammed Mustafa'na sallallahu aleyhi ve selleme insanlara çok fena hasmım var, bir intikamım var.'' Diyor. Aha diyor, bu duyguma güveniyorum. Şimdi diyalog çağırıları, bilmem ne şunlar, işte hümanist yaklaşımlar, insancı olmak, bilmem ne olmak vesaire vesaire. Önce nuhak diyerek ve bilen Ondan sonra konuşalım diyalogum, diyalogum, sen de şu an nâlupsin, ne siyaseten bir hakimiyetin var, ne iktisaden bir hakimiyetin var, her noktada peki zaafa maruz kalmışız biz değil mi? <gülüyor> Düşmüştür peki, elin gavuru sana diyalog diye vesaire, ne oldu şimdi peki burada? Kendini temsil edecek peki, yani kariyerin yok, gücün yok, kuvvetin yok peki. Adam seni sanayisiyle ve şu an zaten boğdu seni peki. Ve ne diyecek de peki savaşsız, kansız, ne diyeyim balıksız, bilmemesiz teslimete gider bu Niçin peki ben dünyaya hasilken batı alıp da girip de sen de girmedi, şimdi giriyor? İşin işin derneşatları var, derneşatlar var. <gülüyor> Ne gibi diyor Sultan Müsterzzan-ı Vikri peki? Mesela diyelim ki, e, bir insan mağazanla bir zina işlese, hem de bekar. Bekar insan mesela bir zina işlese, حَدُّ عَوْمِيَكِ صَوْقِينَ Onun cezası yüz yüz kırmaçtır. Evli ise, reçmedilir peşi. Reçmedilir. Neticede bekar ise, peki ona yüz demek vurulacaktır. اَلَزَّادَ اَحَدٌ حَلَىٰىٰ niyeti. Peki bir insan kaldırdı da yüz tane değil de ulan gibi hayvan seni yüz bir burçana yalnız bunun şimdi omazıyor. Bu zülen götürüyor. Bu zülen götürüyor. Rasulekten savaşlan böyle ki bir daha zahmetten payasınız zihata, rica katar da payasını Sen Allah'ı nasıllan? zaman diyor, güder öldürün diyor. Hayvanı kestiğiniz zaman da şefkatten bir diyor. Fasatlar geliyor şimdi, kurdan gelecek peki. Mesela hayvan geçiniyor peki. Fakat Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem üç dükkane efendim yani yani hayvanı keseceksin o anda bile hayvanın gömdünü yapacaksın demek değil mi bu? Rasul-i <gülüyor> Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tane saade birlikte Mekke-i Mükerrebe-i Fekh'e gidiyor. Ee, e, Mekke'ye yaklaşıldı, rasul oraya dur emri verdi. Dedi ki ''Ya Resul ne oldu? Düşman yok, bir şey yok önümüzde.'' Dedi ki ''Şuraya bakın.'' dedi. Resul Ekrem bir köpek yol gösterdi. Hayvan doğum yapıyor. Hayvan bir taraftan doğum sancısı, e bir taraftan geliyor bunlar on bin kişi çiğmeyecekler beni öldürecek. Hayvan neye yanacağını şaşırdı. <gülüyor> Resul Ekrem durun dedi. Hayvan doğumunu bitirdi. Ondan sonra sahabe köpeği, eleklerini de öteceklerini aldılar. Köpekle birlikte öte gittiler. Bir köpeğin hasırı için gönlü çünkü on bin tane, on bin tane sahabiyi oldu Kur'an-ı Kerim, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle bir gemiyle de yeti bıraktı. Şimdi o köpekleri peki bu öldürüp götür ve sere. İnciyanlar batmak verdiği zaman, İstanbul'daki köpekleri öldürmek için gittiler onlara. Şu Marmara'daki Hayır Kadağı var, o adayı bıraktılar. Ölsün diye hayvanları hayvanları bıraktır, hayvanlar olma. Hayvanları bıraktılar, hayvanlar açlıktan bilgilerini parçalılar. arkadan dinleyeceğine ayıp atmak verdi. Ben buna bunaylamam ben. Ben genel baktım kanuma uygulanıyor mu uygulanmıyor mu? Uygulanıyor olsa Onun ardından gelen yani, hayırı buraya bağlarım. Eğer bir şey, hak bir şey yapılıyorsa o zaman gelen delalere ben oraya bağlarım. Dünyanın hakimi var. Dünya kanunsuz değil. Ya Allah aşkına, Allah aşkına depreni konuşuyoruz, Depremin bir tepe bir dahi sebepleri var diyoruz değil mi? Eyvallah. ya yani şimdi konuşamazsın bunları, öyle bir bu süt oluyor vesaire. Ya soru işte soracağım Allah aşkına, süt süt ceza olur mu ya? Süt süt ceza olur mu ya? Süt süt ceza olur arkadaş? 100 tane sefak vurulacak kadar kesinlikle bir vursan, olmaz. vursan, olmaz. Ya ne kadar, ne kadar vurun diyorsa, müdahale ediyorsan kadar vuruyor. Bu ne, ne demek Eğer sen yüz tane peki yüzlüğü vursan ne olur peki? Bu eziyete gider bu. Bu eziyetin barı bu, onu incittin, o zinadeni incittin, mezbayı incittin. O zaman dedi, e, bu işten biz zahmet bekleyeceğiz ama Zahmet bekleyeceğiz. Ve alamu, şunu iyi bilin ki, fennel kalp, e, kalp denen şey var ya, kalp denen şey var ya, ister insan kalbi olsun, ister hayvan kalbi olsun ama burada ağırlıklı mevzu insan kalbi üzerine dönüyor ellel kalbe, kalp var ya اَفَّلُ en üstün varlığı, en üstün mahluk insan kalbidir, insan gönlüdür dolayısıyla, dolayısıyla hassas bir nokta, diyer ki مشايخ من الجزائر رحمه الله الطالب يوسف بن سلاون من عابد عابد بن الزغالة صفاتك مظهر Deter ki niye sopağa çıkmıyorsun? Ya dedi bazen selamun aleyküm diyorum dedi. Kaçı taraf dedi, e, selamımı almıyor dedi. Eğer dalgınlığa geliyor mesela. E, selamun aleyküm diyeceğim. Benim selam vermemden dolayı, karşıdaki adam da selamımı almadığından, onu günaha sokacağım dedi. Ondandır. ahirette, onun kırılmasına, budanmasına çay şey olacağım. En iyisi sopağa çıkmayayım. Çünkü insanlar selam olmakta gerçeklik gösteriyorlar. Benim yüzümden vebal ediyorlar girmesin diye millet sokağa çıkmıyorum derdi. Ebu Dardağ radıyallahu anh çocukların elinde kuş yavruları gördüğü zaman yavrum derdi onları bana dersenize satsanırsa kadın hanıme satalım derlerdi. Ebu Dardağ radıyallahu anh para verirdi. Kuş yavrularını alırdı onları yuvalarına koydu. Bir başka görmesin diyor, o yavrular, analarını çocuklar tütsatlayaklasalar, yavrum derdi. O kuşu bana satsana, sapayin amca der kardiye. Neticede belki neticede, evciler daracilan kuş yavrular, analarını satın aldırdı. Onlar da ağladı, uçuruldu vesaire. Şimdi indir aşağı, vur, kes, doğra, öyle mi? Zevkine balık yapalıyoruz, değil mi? Çekterler ne için? O balıklar da sarı Tabii insan hayran gönlü alıyor. Hayvanlardan da insan gönlü alanlar vardır. Hayvanlardan hayvan bile insan gönlü almayı kendisi içinin muazzam bir bilme ziyette şeref kabul ediyor. Osmanlı Rus savaşına girmiş olan Baybuklu Sefer Efendi Allah seni rahmet eylesin. Adam gözlerini kaybetmişti savaşta, kimsisi de yoktu. Bir kedi kendisini ona hizmete bakfetmişti. Camiye ona kedi getiriyordu, camiden öyle o kedi getiriyordu. Ezan vakti geldi miyav, miyav, miyav, kapıda bağırdı kedi. Sefer Efendi abdestini alırdı, Sefer Efendi'yi alırdı, camiye götürürdü. Yol biraz uzundu. Ayaklara dolanıp yanlış gitti mi? Vay vay falan filan yanlış gidiyorsun. Sefer Efendi yola alırdı vesaire derken hayvan, tık yani tüyleri var çeti şekli. Ama hareketler aynı insan hareketi. Camiyeni bırakırdı, camiyeni içinde beklerdi, kafanın dibinde beklerdi. Sefer Efendi camiden çıkardı, çıkardı, Sefer Efendi alıp evine götürdü. Çekil! Çekir! Çekir! Zeper Efebbi'nin gönlünü almayı hayvan kendisi için en büyük hizmet ve şeref kabul ederdi. Benim rahmetli babam 24 yaşında vefat etti. Ben rica edeyim. Allah adresin babalarına rahmet eylesin. Bir köpeği vardı babam vefat etti. Bir hafta mesela üzerinde... ...kök <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yemedi, düşmedi belki hayvan ağlamaktan bir aradı gitti. Ahmet İrhas'ın şehirde Kırkare diye bir tarafa adı diyordu ki Taksim'de istikar caddesi var ya istikar caddesi büyük caddesi kalabalık caddesi. Eskiden ecdat diyor ki o caddeye böyle 5 metre 10 metre arayla saman korlardı diyor. Eskiden bu tramvay gibi arabalar kaytan gibi işte arabalar altlarla çekiyordu malum. Ayran diye o caddeye geldiği zaman saman göbekten zaten araba gitmiyor. Neyse aşağı iner bir şey, e, kaydolucu veya işte arabacı tutar bir beygirin günahlarından hayvan o şekilde çekeçilir çeke, sürünlerdi. Evdat beni niye saman koydu şeye, caddeye? Evdat şunu düşünüyordu. Buradan geçen arabalar veyahut ektranlar, cidaretalar işte atta da çekiliyordu. Hayvanlar yürürken nallara demir oldun katır kutur, katır kutur, katır kutur, katır kutur böyle ses yapıyor. Etrafta hastalar, evlerde rahatsızlanan var. Uyandılar, onlara renci denetmeye benim hakkım yok derlerdi. Allah, sen şimdi gel burada kapı gürültlerinden bam, güğüm, sanki bir diş merkezi oldun. Sokakların gürültlerinden haddesi aldı yere. ne insanlığı ya, insanlık bitti. Anlarla mağlık lütfü efe kudlisinin düğünü gibi, Allah bizi insan eder. <gülüyor> Evde samanları koyuyor, niye? Belki çünkü samanı göklamak eğiliyor hayvan O yerken yiyerken araba duruyor Sonra oradaki samanı yiyor Biraz daha gidiyor hayvan, onu yiyor Biraz daha gidiyor, arada Gidiyor Evde hastaya yapan insan Arabanın gürültüsünde rencide olmuyor İnsan kalbi Gönülü yakmak halinin Kabe dünyayı etmeden yaydır Dili mahzun işaret etmek, kul azat etmeden yaygın et <gülüyor> değil de ecda. Rekasın bu. Cenab-ı Hak güzellikleri, tezer elde etmeyen insanı muvaffak eylesin. Madarafda ve Kudüs'ün sırrı var, bir mektubuna güreğe ki, tarikat diyor, elif, p, s, insanlara lazım aklında der ki, ben yani aşırı derecede misal ediyorum size, azizhane, ana, biz emanetçiyiz yani, ya ne duyduysak, ne otururysak, aa aşkım, işte beledim, bakıyordur senin anlayacağını, niye, niye, niye, şu, şu konuşulan peki, şu konuşulan dünyanın en ciddi meselesi bu, niye, çünkü insan kalbi Arş-ı Rahman'dır, Arş-ı Kebir, kainatın en büyük parçası Arş-ı Allah, ama insan kalbi ondan daha muhtembe mi Rabbani Allah oraya asma ve asfatiyle keceli etki senin kalbuna izzatiyle keceli etki İnsan kalbi ziyi şuhurdur, ziyi huzurdur Mevla'nın kendisine tecelli ettiğini mı, ama arş Rahman ise, yani Arş-ı ise kendisine tecelli ettiğin haberi yoktur. Dünyanın her iki tane kolu vardır. Ama iki tane kolu birleştiren bir çivisi var değil mi ağzına yakın yerde? İşte şu bahsetmiş olduğu nokta, şu bahsetmiş olduğu nokta aha işte kainatın çivisi gibi. Onun için hatta mevla'nın yani bilmiyorum ama belki burada bir kabahat değiştiriyorum, çok az okuyorum, anla kultan diye bir tarikat elif, b, e, s, cin, okutur gibi insanlara anlatılması lazım. Onun için evlullah'tan satma. insan gönlü yemekten anlamaz. insan gönlü ve kalbi tebisi üşmekten anlamaz. insan kalbi ve gönlü şarkıyla, türküyle nesk olmaz. <gülüyor> İnsan kalbi mevlale, kelamullah ile Kur'an ile, insan gönlü muhammed mustafa ile, onun hadiseleri ile, insan kalbi evvel Allah, evliya Allah ve onların celâmi lazım Hakşerleri gayre'yler, zannetmeki gayre'yler, arif anı seyre'yler, mevbe grelin meyler, meylerse güzel eyler, sen hakka gerekkün kıl, tedbiz et ve bul, sabreyle ve razı ol. Mevlen göreyim neyler, neylerse güzel eyler Allah'ın rahim oldur, ezzat-ı kerim oldur, faal-i hakim oldur Mevlen göreyim neyler, neylerse güzel eyler Bir kalbi hacatı, Kur'an'ın hacatı, perkeyle muradatı Nurlar gölelim neyler neyler sen güzel aylar Bir işi murad etme, etme o gelelim, neyler? güzel eyler. Dene şöyle, incedir, ol sayım hadd etme Hakk'tan zorret katla Selaykerin deylar Leyler sen güzel aylar Dedem şuni şeyma yeryincedir o öyle bastan al sadrı Selam gel derdin aylar aylar sen güzele aylar içtin bakma içtin eğer gitme selb nefsin yan cikma selma hayralim le ila leyler sen yan cikma selma hayralim le ila leyler sen allah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 Dövme görelim neyler, neylerse se neyler. Her bir adı anadı, her canda adı yadı, her kul adı indadı. Dövme görelim neyler, neylerse güze neyler. Ne çarp yerde, ne yağar açar derman eder oldarda. نيلى جرين نيلار ميلر سانجيز نيلوف يا موطيرو چانباني تهرت روچي لي مافي يا قاضي سوچروهي نيلى جرين نيلوف ميلر سانجيز نيلار مو نا سي لا الله Kalbinden bırak olma, neyle görelim neyler, sen güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, vallahi güzel etmiş. Allah'ın görelim netmiş, netmişse güzel etmiş. Hey koca Erzurum'daki raymaktı bu bize sırrı var sen bunları söylemeye, sen bunları yazmaya üşenmedin neler yaptın neler anlat biz okunları ile dinlenir ve usandık bıktın ne olur bizim ruhi batma. bakma Erzurumlu İbrahim Hakkı kütlisesi ruhu Cematin bütün gönlü sana bedava olsun yarabb dostlarımın şefaatinden mahrum eynağ 31.46'dan sadece 13 kıtasını bulunduğum Neler neler neler neler neler neler neler neler. Bu markette neler yok bu mağazada. Hanıyan üstümeyin. <gülüyor> Bir türlüme bile değil ya Ondan sonra yok yok bilmem ne şu bu vesaire şikayetini almalı var.